Bu bölüm seni gerçek bir göreve hazırlamak için düzenlenen bir savaş alıştırmasıdır. Eğer tüm işlemleri başarıyla tamamlayabilirsen ödüllendirileceksin. Elinden gelinin en iyisini yap. Önce bir bombardıman eğitim ünitesiyle karşılaşacaksın. Yok et onu.